لاهي من الشيطان الرجيم كلا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنا يا منان يا جليل يا ربي يا رحيم يا رحمن كيد سيفنا في الموقف. Al tani Taniye ve Selafuna ve Al Mieh 138 mektubu Hilal Muhammed Sıddîk ve Tadahşîr. Tadahşanlı Muhammed Sıddîk Efendi'ye yazılmıştır. Bir an an sohbeti erbabı'l-gına ve tergibi bir sohbeti'l-kukaray. Arab'ın sahibi olan zengin tarifesi ile ...oturup kalkmaktan sakınma hakkında, dervişlerle birlikle beraberliğe teşvik hakkında. Zenginlikten yana havası olan, parasına, tutkusu olan... neticede neticede hiç terdiği olmayan bir takım zenginlerle oturup kalkmaktan sakındırma hakkında... E, ...derviş, Cenab-ı Hak düşkünlüğü olan... Bu yola, bu tarifat ve tasavuk yoluna e, aşık olan insanlarla arkadaş olmaya teşvik hakkında. Rabbene lâ fîzîl kulûvenâ fâdîl edeytenâ. Ey Rabbimiz! Sen bize hidayet bir insan vurduktan sonra bizim kalplerimizi bir daha kaydırma. Râdbenâ <gülüyor> Ve tarafından bize rahmetler, merhametler ihsan eyle. FİRAHİMNEK ENTEL VAKKAL! Sen ihsan edenler, sen ziyadeciyle ihsan edensin. Güzellikleri, güzellikleri giydetensin Allah'ım. Bize de, bize de bu yolun sevgisini takip sonra, bu yolun adat ve ercanına riayet etmeyip, etmeyip, bu yolu başkadi yapacağına, başka şeyleri peki başkadi yapan bazı insanlar var, bazı nazanlar, cahiller var. Onlarla beraber oturmaktan bizlerin maslını mahfuz eyle. <gülüyor> bu insanlar Müslüman insanlar, bu zenginler Müslüman insanlar. Bununla birlikte, bununla birlikte, yani parasına kul olmayan, İnce bağı yanık insanlar var. İnce bu yola peki bizmedi, çaresiyle bak baş, baş takibi yan insanlar var. Namazdan iktidir sırrı bu. insan olana bir şey demiyor. İnsan olana bir şey demiyor. Ama Sültebin Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem dedi: İnna ma ahlakena insanakbilkum aldirhamu wa dina wa umma Sizden önceki milletleri, Muhsin Sallallahu. İnisi Aleyhisselam'ın sallamın ümmetlerini vesaire, Peygamber evcandanın, lisanın ümmetlerini altın tutkusu, gümüş tutkusu, para tutkusu elake edecek, elake edecek. Tabuğumuz öyle ki artık bu altın, bu gümüş, bu para tutkuları size elake edecektir buyuruyor Sünnetim sağ olsun lan. Bu noktada takdire şayan Shayan zenginlerimiz var. Allah ömrlerime bereketler ihsan eylesin. Bu yolun e, hadimi olan ekmek ve su yemeğe razı olup da bu, yol, bu yolun itiları itilasına çalışan ağabeylerimiz var. Ama onlar karanlık gecelerin güldüzleri kadar. Şimdi bununla birlikte, bununla birlikte, e, paranın peki paranın peki yaptığı bazı insanlar var. Neticede bir takım insanlar, bu yolu muhabbet besleyen insanlar, o, affedersiz babalara takılıyor ama gelip de bir dervişle oturmuyor. Hakikaten yani bu yola e, kendisini vermiş, bu yolun adabına, fuzumuna, riayetle dikkat edip, hizmetçi olan insanlara iltifat etmiyor. Onlarla oturmaz, onlara tepeden bakar, onlara tenezzül etmez. Sultanın kızdığı bu tipler. Allah böyle olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Eyvallah Ey kardeş, zahir görünen bir şey var. Görünen bir şey var. Emneke maleken min sohbeti fuqara'i. Sen dervişlerle oturup kalkmaktan, dervişlerle arkadaş olmaktan bıktın sandın. Vakterte takarta sohbetel sen zenginlere adaş olmayı tercih ettin. Sen o cebi kalınlarla ünsiyet yapmaya başladın. ''Velebi ma sanatâ'' Yaptığı şeyler ne kadar şirkin. ''Enne kemelerfe min sohbetil fukarâî, vakterte sohbetel agniyâî, ''Velebi ma sanatâ'' Zenginlere peki ünsiyet yapıyorsun, duyuyorsun, diyorsun, fakat dervişlerle Koynü bükük tevazudan vol gibi olmuş. Allah'ın bu gicikluları varken, bunlara tenezzül yok da, nerede yağlı kemik varsa oraya gidiyorsun. Seni gidi seni, seni gidi seni. sen ma sanatı. Yaptığın ne kadar da senin. Ve in kâdet hâinûken vûmâdeten el Bugün senin gözlerin neye kapalıysa, veya bizim tabirimizde bugün kör isen, Septembe şifu yarın sen gözlerini açılsa yarın her şey ayam diyen göreceksin. Septembe şifu yarın durum ortaya çıkacak. Hala tara faide ten gayren nedameti ismamlıktan başkası hiçbir şey eline geçmeyeceksin. Bugün böyle git arabası olan, villası olan, parası fullu olan adamları, kayfası timleri olan vesaire veya sofrası zengin bilmem birine kadar onlara yalakalık yap. Onlara peki, on güçlü kol, sana göre bugün bunlar iyi şeyler ama yarın göreceksin sen. Bunun sana yarın Müslümanlardan başkası hiçbir faydası olmayacak. baş şartu el kadarı. Benim efendim için söz konusu olan şart nedir peki? Haber vermekdir. Benim görevim aktarmaktır. Cenab-ı Hakın Muhammed Mustafa Sava senin gördü gibi. İnnama alekel-vela, huwa aleen el-hisab. Muhammed'in senin görevin aktarmaktır. Anlatmak ve hesap görmek, bize ait buyuruyor Cenab-ı Hakk'ın neceler o. <gülüyor> Bunlar ağır sistemlerdir. <gülüyor> Ama Rabbani Kudisesi'nin bir başka bir mektubunda buyuruyor ki, ben dünyaya bir daha gelsem, bir daha gelsem, yine aynı şeyleri söylerim. Nedir onlar peki? Bir daha dünyaya gelsem, şu şeyi tavsiye edeceğim. İtikabınızı sağlama alın. İtikadınızda defol, yurtdık söpük olmasın. Evli sünnetten, cemaatten 40 kadar indiraf etmeyin, sapmayın bir, ikincisi, ikinci, ikincisi gündelik hayatınızı fıkha ayarlayın. Ameli hayatınızı, namazınız, orucunuz, işiniz, gücünüz vs, Adan zeyre sizinle alakalı tüm işlerde fıkha uyun, şeriata uyun, onu uygulamaya tatlı etmeye çalışın. Üç, kalbinizden mal atmaya çalışın diyor. Tasavu ve tarikat son derece hassas, son derece titiz. bizim alan tabiriyle çok ince Müslümanlık olduğu için, bazı tehlikeler bazı tehlikeler bizim gözümüze küçük geliyor ama onlar işte bunu yıkıyor. Onlar bunu yıkıyor. İtikadın tamam, sağlam, eyvallah, ameli hayat tamam. Eğer masivadan yani kaçmak durumunda da peki güzel bir halimiz var ise, Helal olsun sana, bana, ona. Amma velâkim, amma velâkim güzelin düşmanı çok oluyor. Güzeli dediği çirkin yapan çok şeyler var. Allahü Teala Teâlâ nimet verdiyse, nimetin de muhafazasını istiyor. Kainatta ne yapıyorsa Allah Celle Celaluhu, ne nimeti ihsan ediyorsa arkasından muhafazasını da istiyor. Eğer bu yol ile insan müşerref olduysa Allah'a, yönelme, nimetini elde ettiyse, buradan peki sapmamak için gerekli tedbiri ve ihtiyatı göstermek durumundadır. Onun için bizim gözümüzde bazı şeyler küçük gözükse bile, şeriatın nazarında o küçük şeyler çok büyük oluyor. Hasan evlesine, <gülüyor> senin bir zat var, Bir kere diyor, bir kere ağzından mala yani kelime çıktı tek bir kere ağzından fuzülü kelime çıktı ve kendime bir sene oruç tutma cezası verdin diyor. Ben yani o boş kelimeyi niye konuştum diye. Gerçeği onlar görüyor. Biz göremiyoruz biz. Ama yaşadığımız hayatın çok şiddetli yetkisinde kaldığımız için bu ince şeyleri bazen gereği gibi idrak etmiyoruz, edemiyoruz. meseleye bizim bildiğimizden ibaret veriyoruz. Öyle değil. Öyle değil. Bizim en büyük hatamız, en ufak tehlikeleri, en ufak bir krizleri büyük göremeyişimiz. Bundan da bir, ne olacak ya? Bundan bir şey çıkmaz vesaire. E peki biz görüyoruz da peki o insanlar görmedim diye. Bir kere yanlış konuştum, bir kere maliye maliye yani konuştum. Sen de böyle konuşuyorsun. Al sana bir sene borcu tutacaksın diye kendine ceza verildi. Eylül mü her <gülüyor> nezvisi? Ey şaşkın! Ey hayal adam! falastadam! İnne senin bu durumun var ya, sen bu zenginlerle oturuyorsun, kalkıyorsun, fakirlerle, dervişlerle vesaire hiç insiyetin yok. İnne hâleke, senin bu durumun var ya, لَا يَخْلُوا مِنْ اَحَدِ اَمْرَيْنِ Bu durumun iki şeyden, bir, iki şeyden birisinden yoksun kalmaz, senin bu yaptığın. Senin bu yaptığın hareket var ya iki şeyden birisidir. Sen var ya meclis-i cemiiye tefii meclisi tabiiya evla. var ya şu durumdasın. Bu adamlarla, bu adamlarla, bu zengin sayesinde oturursun, kalkarsın ve sen de hala kalbinde Cenab-ı Celle ile beraberlik hali devam ediyor. Benim kalbim sağlam ya. Benim işte Mevla ile beraberliğimde herhangi bir kalel yok, bir sakatlık yok. Büyüklerle, henüz, zenginlerle, ağalarla oturuyorum kalkıyorum ama devamlı murakebe halindeyim ben. Mevla ile beraberim, ben yani bildiğim adamlardan değilim ben. Şimdi, ya bu durumdasın diyor sen, yani onlarla beraberliğim var. Bununla birlikte kalbinde hala Cenab-ı Hak ile beraberlik harika ediyor. Ev-la. Veyahut yok, o hal yok. Şimdi, tenel, eğer sen böyle, bu adamlarla birlikte oturuyorsun, kalkıyorsun, eğer kalbinde, eğer kalbinde hala allah Teala ile beraberlik bir cemiyet hali devam ediyorsa, bu korkunç bir tehlikedir. Korkunç bir tehlikedir. Ve illa, ve illa eğer kalpte peki, hakikaten Allah Celle Celaluhu ile beraber olma durumu yok ise, reşet dışarıdan, bu ondan daha büyük edecek. Niye? Elineke kesen var ya, muhakkak isen, ha. bu adamlarla, bu babalarla otururken eğer cembiyet hali elde ettiysen, kalbin hala belki işte Mevla ile beraber vesaire falan durumu devam ediyorsa, Deyyet istidracın, bu bir istidraçtır, bu bir keramet değildir, bu bir hafif bir üstünlük değildir. Sen aldatılıyorsun, çünkü o durumdayken senin, senin oradan icabında kalkıp gitmen lazımdı. Sen kalbi Allah için yanık olan insanlarla oturman gerekir. İş buydu, iş buydu. Sen ise yok, ne yaptın? Onun parasına dadandın, onun cebine dedi gözünü diktin. Bunu da biliyorsun benim kalbim işte Mevla ile beraberdir bahanesiyle kamuflaj ediyorsun. Bu sahte kermen manası yok. Sen kendini keramet arama. Bu istidrajdır bu. İstidraj ne derler? Yani ehli olmayan insandan meydana gelen harika hallere istidraj denir. Fokuz fokuz ı vesaire falan. say sen bildiğin kadar. Hani geçen de söz geçmişti. Çağın akşıman yolda giderken, diyor bir mürit yolda giderken, duran hayvana hoş desin hayvanı kovsa, eğer kalbinde cemdiyet var hala devam ediyorsa, bu da istidraşmış. Niye? Orada senin yanman gerekiyordu. Masum hayvan, hayvan oturmuş, öyle bir şey yapıyor sana. Eee neymiş? Taş atıyorsun, sokakta saldırıyorsun vesaire vesaire. Bununla birlikte üzülmen gerekirken, Haksız yere hayvanı peki, itti, kalktı vesaire, üzülmen gerekirken adam gene hala kalbindeki murakaba devam ediyor. Şu anlaşmak diyor ki, bu işi bıraçtır. Uygun olmayan bir şeyi yapıp da gene hala tarikatın güzel hale devam ediyorsa, yok, yok, sultan diyor ki, yok, bu keramet değildir. Sen fakir bu kukarıya yakındıracağına, patronların peki kuyruğuna falan sinek gibi olursun. Yok. Bu yolun bir izzet şerefi vardır. Bu yolun bir asaleti vardır. Bu asaleti ihlal etmeye kimsenin hakkı yoktur. Girmiş gözüküp de milletin belki malına göz dikme, haysiyetsizliği ve namussuzluğunu icra etmemek lazım. Bu yolun izzet ve şerefinden herkes neskuldür. Mevlana <gülüyor> cömek mühumi kuddesirruhu Keşfinde bir takım zenginlerin onun yanına geldiğini yakaladı ve oğluna dedi ki oğlum dedi affedersiz ben tuvalete gidiyorum dedi. Gitti kaldı gelmedi zenginler geldi. Oğlum gelen zenginleri ağırladı. böyle şöyle oturun mesela babam biraz daha geri Gelmedi bekle bekle bekle bekle bekle bekle bekle bekle gelmedi. Ve çocuğu gitti affedersiz tuvalete baba dedi baba. dedi. İşte Konjelerin ileri gelenleri geldi, zenginleri geldi vesaire, işesini bekliyorlar vesaire. Neflon acele etti, Rumi Kutlusu'nun buyurdu, oğlum nefesi pis kokan, nefesi pis kokan, paranın şarlatanlığına maruz kalmış olan, paranın işi bu adamların nefesini koklamaktansa burada fışkı koparım bu tarayın. Ey Allah böyle boyuncukü sürekli kumulekte görünüyüz böyle. Yani bir acz yiyse, garibanlık vesaire, haber çirkinse vesaire görür. Ama biz kimse onları enayi zannetmesin. Biz kimse onları enayi zannetmesin. Uzaktan senin kafa EEG'ni çeker, kalp elektrokardiyografini çeker, alnına yapıştırır seni gönderir. Bir zenginin bir tanesi İmam-ı para gönderdi. Efendim bunu al işte kullan vesaire vesaire. Ama biraz da böler. Ha, başına kakarcasına böyle, namurabbani diyor ki sen ne zamandan beri paranla insanları küre işlemeye tütfuk oldun diyor. Ne zamandan beri sen insanları pekiyi kul köre yaptın diyor. Paranın gibi istemiyor parası. Herkes haddini gilsin, herkes haddini gilsin. Ağlamak gibi bir nimet varken, iken, görüşünü dövmek gibi bir nimet varken veya insanlara tepeden bakmanın, gübbesini, ee, şalvarını, savra savra gitmenin ne anlamı var peki? Sen ilah mısın sen? Hı hı. Ve bu taip epeki, bu taip epeki, aşk mahvediyor lan, yani. he onun peşinde gezen ve falan tipler peki. Hani ya bizim ilahımız Allah peki, bin zenginle zenginliğinden dolayı hürmet edenin dinin işlediği sivil mi marbutani? Bakın, sözlerimizi affedersiniz de, yani gereği gibi anlayalım. Başımızın tacı olacak, hakikaten zengin ağabeylerimiz vardır. Allah onları, Allah onlara uzun ömür versin. Rahmetli, şahidinde Salih oldu. Salih oldu dedi ki, Zekeriya Bey'den duydum, rahmetli. Zekeriya Ezen, Cirel Bey'in babası. Eğer evlatlarım benim izimden giderse, benim izimi takip ederse, servetimin yüzde 10'u efendi'indir. Eğer evlatlarım benim izimden gelmezse, servetimin yüzde 40'ı efendi'indir. Uyarık insanlar, biz hatasız olamayız, hatalarımız olur ama hatada ısrarın anlamı ne oluyor peki? Böyle hakikaten bağrı yanıp, su ile ekmek yiyip İslam'ın nurunu görmek isteyen, İslam'ın pekul nurlu günlerini görmek isteyen için nefes alıp vermekle bile zorlanan Allah'ın sikurları var, Allah'ın zengin kulları var. para, para var ya para, Yahu Yahud'un ateşucu vardır, para şeytanı bile yoldan çıkarır. Nerede kaldık insanın? Sen belki bu adamlarla oturuyorsun, yine sende hala kalbinde bir cenniyet var, Allah'la beraberlik var vesaire. Bir işte Eylül'lâh kesinden vesaire. Yok, yok. O, o hal var ya, istirahç bana. Niye? Çünkü o senin saçını başını yolman lazım, ben ne yapıyorum ya? Ben ne ediyorum ya? deyip nefis muhasebesine gireceğine e sen hala o işte eski halini muhafaza ediyorsun gibi. Demek ki bu işi seviyorsun yürekten. İyi istedrajın iyi azam bilallahu subhanahu ve mizale. Ve tenel peki eğer senin kalbinde canavar, jelle, celer ile bir beraberde kalıyorsa, sen ista Hal senin halin var ya, senin halinin deci e, ölçüdüşü olacak. Kasıra dünya var, dünya da bak, dünya da bak. Eğer insan kalbinde Cenab-ı Celle Celade Celiyet halı olmazsa kalbin mevla ile bir beraberlik halı olmazsa dünyada battır, ahirette battır. Maliki bir dinar rahim Allah teala. Bir kadın bir cüreti bir cüret ibriktir dedi. Diye deden azettleri şu ibriği alır mısın dedi. Ne alacağım da bu ibriği dedi. İşte efendim abdest alırsın. İşte içme suyu alırsın. Şurubu alsın. Sağ ol, Allah razı olsun diye dedi. Getirdi. Getirdi. Benim buna ihtiyacım yok diyor. Efendimiz'e zıtır, şudur, budur falan filan işleri lazım olur iyi bıraktı düşünüyor. Malikü diner rahimallahu teala, bu adam kutuptur. E, önce bu adam sakoştu, ay yaştı. Sonra Mevla onu e, ikaz duyurdu, döndü. Sonra namaza durdu. Namazdayken o e, ibriğin süsleri, işte ağzı, unisi, bilmem nesi, orası, burası, nasıl acaba? Duygusu onu meşgul ettik namazdayken. Namazı daha bitirmeden çıktı, aldığı gibi eline kadının teşhine düştü. Ey kadın dur dedi, al bunu. Namazda kalbini mecbur etti. Yani bu iş bu kadar inceden giderse, bu iş bu kadar inceden giderse, artık ötesini herkes takdir edecek. Kar ipotek nedir? <gülüyor> Nereye? Allah Celle Celaluhu. Nereye? <gülüyor> Muhammed Mustafa, sağ <'ya>. ol. <gülüyor> Onlardan yer kalırsa, diyelim şu bu vesaire. Dükkan cevzi rahimullah, bir rahatı lehvanla der ki insan eşine bile sevgi, alaka, muhabbet gösterirken direksiyona iyi hakim olmalı. Kontrolü elden kaçırmamalı diyor. Çünkü böyle eşine karşı muhabbet, sevgi, bilmem ne vesaire, bu durum, bu tutku diyor. Sonunda bu sevgi, Allah ve Rasulünün sevgisini de ki, ee, korktan kaldırır ve kadın sevgisi kalbi tamamen istirah eder diyor. Burada çok dikkat olmak gerekiyor diyor. Kennazıd'l-fukara peki dervişlere süpürgecülük yapmak min مِنْ قُعُوَدِ الْاَغْنِيَىٰ بِالصَّقْرِينَ peki zenginlerle birlikte köşeye oturmaktan çok daha üstündür. Böyle adamlara, böyle adamlara, böyle şarlatanlara peki yarlılık da sedirin baş köşesine oturmaktan zıcık Git peki, Allah'tan korkar. Efendim kevaz yani adam bükülmüş artık yani inşaat demiri gibi. Onlara peki süpürgeçilir. Yap, bu dağıydır diyor. Sen ne yapıyorsun sen? Sen nereye gittin? Senin mesleğin pekiye. Bu hareketi kaldırır mı? Ankara'nın sol basal köyü vardır. Hacı Bayramı Veli Kutbisi Sırdu'nun köyüdür orası. Hala kendisi orada. Yani kabri, külliyesi, camisi, evi vesaire. Sultan Fatih'in üstadı Afşem sevdin, Solpasar köyüne gidiyor Hacı Bayramı Veli'yi ziyarete, tarikat dersi alınıyor. Gidiyor bakıyor ki Hacı Bayramı Veli tarlada, müritlerine yardım ediyor, parmanı kaldırıyorlar. Hacı Bayramı Veli, müritlerine yardım ediyor, buğdayları düşüyor, orakları vesaire kaldırıyor, balya yapıyorlar falan filan. Neticede öğle vakti geliyor, kazanlar kuruluyor, yemekler pişiriliyor ve e, Hacı Bayram-ı Veli ruhu kazanların başına geçiyor, müriklerin tabaklarına servis ediyor. Fakat Sultan Akşemşip'in tarafına bakan hoş geldin, sefa geldin, sen kimsin, nesin, necisin, bakan e, tabi ister istemez bir düşüncelere kapılıyor akşam kutlisesinin ruhu. Derken Hacı Bayram'ı ı bütün müritlerin servislerini yapıyor. Ardından köylülerin köpeklerini yemek çanaklarına yemekleri kaplıyor. Ve Hacı Bayram, şeye, Sultan Akşemsedine yemek yok. Sultan Akşemsedir iyice büküldü. Ciddetli bir tabi yani, Çünkü bu yol hassas yol. En ufak bir hatanın bedeli, kovulmak olabilir de Akşam Çetin dedi ki, bize de bir dervişler arasında yer yok dedi. Ben de gideyim dedi, bu havhavların arasına oturayım dedi, onların çanaklarından yiyeyim dedi. Ve köpeklerin arasına oturdu, affedersiniz. Hayvanın çanağından böyle işte yiyor, yer gibi falan. Bu sefer müritler onun haline bakıyorlar, acıyorlar. Ya işte badan misafir, bakan yok, edeyim yok. belki sızı, sızlanmaya başladı derken tutanak cemseti diyor ki işte biz sadımız bu fakire niye intifat etmiyor, huysuz geliyor da size ne acıbeyenleri kurtadan. Şöyle bakıyor ana tutanak cemsetine tabii o da başlıyor e, üzülmeye, sıkılmaya, karlanmaya ve diyor ki bilekse bilekse deği geldi deği sen beni çok çalık avladın yani sen beni mağrur ettin dedi. Ondan sonra Tutanaksın, bakın baş kargı oluyor. Gidip de ağaların beylerin arasına oturmuyor, affedersiniz, köpeklerin arasına. Tasavvulta tarikatın nasıl bir insan profili çizdiğine vakıf olmayan buradaki inceliği anlayamaz. Topkapının surlarına, evlerin duvarlarına bakar gibi bu hadiselere bakılmıyor. Epey bir basama sonra sen bunu anlarsın veya ben anlarım. Normal gündelik kafanın anlayacağı, kavrayacağı şey değil. Sen şimdi bu da ararsın, bilmem ne vesaire vesaire eyvallah. <gülüyor> Fetvaları onlar bizden çok daha iyi. Herkes haddini, hududunu bilmedi, orada kalmadı. Sonra Cenab-ı Hak Celle Ceph, İstanbul'un fethini Sultan Ahşemcik'e nasip ediyor. İstanbul'un Fatih'i, Fatih Sultan Mehmet hangi diyor? Siyasi peki noktada Sultan Fatih'dir, ama ve lakin, olayın gerisinde Sultan Akşener'i sektirmiyoruz. Tarihi süreç içerisinde, nerede belki İslam'ın bir fütahı olduysa, nerede Müslümanlar galip gelirse bakın, adamın arkasında mutlaka bir heyrullah var. Bunlar ortaya çıkmıyorlar. Tıpkı Cenab-ı Hak Celle'nin fesatıyla âleme tecelli etmeyip de, esma ve sıfatıyla tecelli kendisini gizlemesi gibi. İzlemesi gibi. İzlemesi gibi. Mevlana Kudüs'e sürdüğü buyuruyor ki, hiçbir evlullah gücen ki, Allah o ülkeye bir belaya musibet vermesin. Eğer allah Teala bir ülkeye, bir Müslüman ülkesine bir bela ve musibet veriyorsa, mutlaka orada evlerin bir dostluğu, bir yâri incidirmiş demektir. İster anlara, ister anlama. Ama Rabbani ne buyurdu? وَشَّرْتُ الْقَدَرْ Şart olan nedir? Bize düşen nedir? Söylemek. nedir? Kafanı almayacak, aklın kesmeyecek dese sen bilirsin. <gülüyor> Büyüklerden biz zat diyoruz ya, Mağub-u Kerhîm, İmam-ı Ebu Hanide döneminin büyük simalarındandır Mağub-u Kerhîm. Bir insanın diyor bir takım lüzumsuz şeylere bulaşması veya lüzumsuz bir takım laflar etmesi allah Teala'nın ondan kendi yardımını kestiğini ifade eder. Bir insan eğer böyle malayaniye düştüyse, yanlış bir takım şeye maruz kaldıysa bilsin ki Allah Celle Celaluhu ondan yardımını kesmiştir. Nebda ona bir ifade Allah böyle akıbetlere maruz kalmaktan, mazlum Müslümanların mazlumü mahfuz eylesin. Vâd <gülüyor> el-kelâmû. Benim anlattıklarım var ya bir sultanım. Lekûn-u mahkûlen hinde ki el-yavm evlâ. Bugün sen bunları ister anla, ister anlama. Ben midemi düşünürüm, başka bir şey düşünmem vesaire. Bu nasihatler, bu sözler bir taraftan giriyor, öbür taraftan çıkıyor. İster anma işin gerçeğini ister anlama. ama. وَانَّا فِى اَحِيرَةِ اَاحِرَتِيْسَى فَسَى يَسِيهُ لَكَ Bunlar malum hale gelecek. Bu sözlerin ne demek olduğunu orada iyi anlayacağız. İmam İnşaatü'yı i allah Teala buyurur ki مَنْ كَانَتْ اِمَّتُهُ مَا يَخُرُف۪ي بَطْل۪ي فَكَانَتْ قِيمَتُهُ مَا يَخُجُمِهُ İnsanın bütün gayreti yemek, içmek, boğaz, gezis yemekler, şunlar bunlar vesaire." Bu işi niye böyle işin gücüne boğaz, hep boğaz, hep boğaz, zenginlere soprasından kapmaz, bilmem ya. Çişman hiç ayrılmaz vesaire. Bir insanın bütün sahip gayreti, bütün teki çabası eğer boğazından aşağıya giden ise o adamın kıymeti karnından aşağısından çıkandır Bu adamın peki aşağısından çıkan kaç para ediyorsa, ama bunda değeri odur. Buna müşafir rahimullah, öğretir. ne bu, la yufi. Abiletse, öğreneceksin bu işin ama ne fayda, iş işlemi geçmiştir. رنم اعطا حكثي يا Seni var ya bu belayı ne düşürdü biliyor musun? اشتراه افهمة لليزيسة tatlı börekler, cins cins tatlılar, esayir şunlar bunlar. وَالْاَنْبِسِتِ الْخَاحِلَةِ فِرَانْ تُوَلَةِ O bizimle pişikli yeah. en pahalı kumaştan cübde şunlar. Bu tutum var ya, bu tutum, bu, tutun, bu tutun, seni bitirdi dedi. Azdınlar radıyallahu anh, Cabir ibni Abdillah'ı gördü. <gülme> Elinde bir paket var. <gülme> Cabir dedi, o elindeki paket ne? Et dedi, ya emril. Ne yapacağım incluso. dedi, yiyeceğim yani, Sen şu ayeti gelmeyi duymadın mı? اَوْ تَتْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ فِي اَيَاتِكُمْ كُنْيَا وَسْتَمْ تَمْتِمْ كُنْيَا Yarın bir takım kullar Allah-u Teala'dan şeyler izleyecektir. Ya Rabbi bize şunu ver, bunu ver, şunu ver, bunu ver. <gülüyor> Cenab-ı Hak da bu ayette mukabele edecektir. <gülüyor> Siz istikabınızı dünyada istediğiniz, derdi. Burada artık bir şey isteme yok. Yarın tercih'e bu, bunu sorulacağını biliyorsun da nasıl yapıyorsun mesela? <gülüyor> bu fetva değildir. He. Bu zara'dır bu, zara'dır bu. Buradan giden tafata kazanıyor. Bu yolda ihtimalleri dahi, ihtimalleri dahi yüzde yüz olacakmış gibi dikkate alarak hareket et ve prensizi vardır. Açı i̇şte, zaman radıyallahu anh'a iki tane kas yapıyordur. İşte demir-i mu'min buyruğu yiyin diyor. Ne var bunlarda dedi? Birisinde işte, süt var, birisi de işte, bal var. Ne yapacağım ben bunları yiyeceksiniz? Şöyle ya doğru, doğru, doğru. Geri git, geri tur istemem. Ben şimdi kendimizi bir türlü yenişte bunlar elde ederler çünkü bu da içinden bunu yerinde de, sonra agres edecekler ki sana süt gönderdi, bal gönderdi. Karşısında ne yapıyoruz? Ben bir de bunda sabıne uğraşamıyorum. Ben tercih o sofradan o sofraya, o sofradan o sofraya veriyorum. Bunun da mutlaka bir kontrol olması lazım. Uynamak, avukat gibi. Bu belayı, senin bela düşündü. İşte ha, elbise ve elbise farklı. Tasciye makar, dişi makar, ondan sonra, kime diye elbise verildi, seni buralara göndereceğim. Ve ben şu an? diyor, fırsat elden kaçmış değil. İnsan bilakis böyle Allah ve Rasulü Kemal Sallallahu Aleyhi ve Sellem konuşulduğu meclislerden ayrılmamada, hep onlara peki hava Bulemardan bir zat diyor ki, bizim zamanımızda diyor, eğer bir sokakta koşan bir adam gördüğümüz zaman, o adamı diyor, iki şeyden birisini yapıyor zannederdiktir. Bu adam ya malı çaldı, ya hırsızlık yaptı, aldı kaçıyor gidiyor. Veyahut da bu adam sağa sola saldırıyor, koşuyor gidiyor vesaire. i Ekrem sağol bir haber duyar mıyım Benim duymadığım bir hadisi şerifi, ha, rivayet edecek bir adam, bulunuyor diye. İnsan bunun deli sorması lazım. Gel o sofra arıyor sana da sorma. Veya hangi sevgiyi ütebilirim, dinlerine yapabilirim vesaire vesaire. Burada Kadir Tunus Dert'in camisi var. Sizin e, büyük mayrabalarınızın <gülüyor> eski camisi. O camide Abdülaziz Tehkine vardı. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Uzun yıllar e, orada imamlık yapmış. <gülüyor> Mazra Közmen diye bir zat vardı. Yani Mernes Zeynep Koltuk'un mülkü dizisi onun iffanından Biz dedik üniversitede okurken dedi, bu cephemliğe, o Mevla'nın dostuna misafir getirmek istiyoruz. Karadelerden şuradan buradan. Bir gün dedik ki ona, Efendim Hazretleri yani böyle böyle işler, bu yolu seven insanlar var diye onlara alıp gitmek istiyoruz. Veyahut işte bazı konularda aydınlanmak isteyenler var. Onları buraya getirebilir miyiz? Ya, İçeriye girebilir miyiz? Bana diyor aynen şöyle söylüyor. Evladım, buraya geldiğiniz zaman, dışarıdan değil, pencerenin dibinden içeri konuşmaları dinleyin Allah ve Rasulü, Allah ve Rasulü'nden bahsediliyorsa içeriye hiç tıklamadan girin. Allah ve Rasulü'nün dışında bir şey konuşuluyorsa, hiç içeriye girmiyor. Atatürküzden diyor ki, ha sene gittik ya da ilk kere olsun, Allah ve Rasulü'nün dışında bir konuşmayı dinle. Allah-u Teala, ee, Osmanlı ulamasının son nesliğinin evet. Bir karakteri varmış, hangi mecliste peki Allah ve Resulü'nün dışında bir konuşma oluyor, orayı takip eder. Evet. Tamam. Ama Rabbani böylece ayet ve hadisten nasibi olan, ayet ve hadisi konuşan tamam eyvallah. Bizim muhakabımızdır, bizim dostumuzdur. Ayet ve hadisin dışında konuşma ve konuşan, konu dışında, lütfen yanımıza yanaşmasın. Ben işim gücüm mide, ben işim gücüm elbise, şu bu vesaire filan, insan nerelere bitti. Rahmetli Mehmet ee, son derece hürmet duymuş oldu. Geri <gülüyor> Kamboca var. Geri Kamboca Arapçalar ve Farsçalar da üstaptı. Çok zeki bir insan, ilmi kelamda, yani hakikaten yani, topuğuna <gülüyor> bulaşırmayacak kadar bir halkadandır. Çok keskin muhattirisi var. Fakif Üsküdar'da otururdu. Feritkan ise Fatih'de otururdu. Fakif bir gün onu görmesen, onun yanına gitmesen, onunla oturmasan ben deli olurdum. Deli olurdum. Sultan ded. Evet. Evet. Mehmet Akif Ersoy, Üsküdar'dan evinip Fatih'e taşıdı. Feritkan bozuna evin zan kaçsın. Her gün onu göreyim diye. Her gün onu göreyim diye. Her gün onu göreyim, onunla oturayım, kalkayım diye yanda giri gerekiyor. emri. Yani işin esası işin esası neyse o konuda iyice düşünmek lazım. ve Allah Celle Celal'e giden yolda engel neyse bunlardan kaçmak gerekiyor. Osman Haklavi diye bilimlerden dostu var. Osmanlı Haklavi. Bu inar Celle Celal son derece Fazla zikreden bir insandı. Ani yok ki yani boş gitsin. Bu kadar Allah-u Teala'yı zikre mülhemik bir zattır, müşkün bir zattır diyor. diyor. ki ve aynı zamanda devamlı oruçlar. Diyor ki iftarda diyor, benim canım çıkacak gibi oluyor diyor. Ruhumu sanki efendim benden söküp alıyorlar diyor. Bir i̇çin bilir misiniz Yemek yerken dilim Allah diyemiyor. Ondan dolayı evet. Teala, diyor. Efendimiz Rahim Teala sofradayken bir kaybettiğim zamanlara. Eee, uyurken kaybettiğim zamanlara ağlıyordum. Allah-u rahmetullahi aleyh, e, 30 sene sağ elim diyor, ''Akşam yemeğini bana yedir mi?'' ''30 yıldan beri sağ elimi kullanamıyorum.'' ''Bana akşam yemeklerini kız kardeşim yediriyor. ''Çünkü sağ elim devamlı, Muhammed Mustafa'yı yazıyor.'' resul sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edip de duyduğum, Halis-i not alayım. 30 yıldan beri sağ elim, boğazıma dikmiştir. <gülüyor> Dava buradan kalkışla ayağa kalkıyor. Bunlar şimdi bazılarımızın nazarında ya işte şudur budur vesaire, bugün bunları konuşacağız vesaire falan filan. Demin ne söylendi? Bizim en büyük hatamız, ufak tehlikeleri büyük işimiz. konuda bir civan var, e sana deniyor ki, bu bak bu çıbanın çaresine bak, bu yere de kan oldu olur, ben takdir ediyorum. ki. Sonra da kan olduğu zaman doktor diyor ki, herkesin içi. Halbuki o çıbana çıbanken müdahale ediyseydir, o ben Ahlak da böyle gidiyor, yaşantı da böyle gidiyor. İktikadın sağlam, değilim isa. Namazların, şunların, bunların tamam vesaire. Ama bak bir yanlış hareket, dünyayı da peki tahribe ediyor, ahirete tahribe yetiyor. Yanbği atfakir <gülüyor> bi asıl amir bi karar. Enkil ma yken maniham an alakel Subhanahu ve Hazar minhu. Ve işten kaçınmak geliyor. Muattekdan şöyle inanacaksın. Diye ne o adobun? Ve iş var ya, ve iş var ya. Allah'a giden yolda. Bizim peki, e, sekteye uğratacak. Ne olursa olsun peki. Bu düşmandır, düşman. Bu düşmandır, düşman. Adam bir tek mala yani konuşuyor yiyosek kendisine orucu ceza tutuyor. Evdeki televizyon başında geçirme vakitler ne olacak? Dikliklerde orada burada çayır çimenlerdeki alemler ne olacak? O diyor <gülüyor> tala inne min azvajikum adu <gülüyor> Cenab-ı Celle ne buyurdu? Ey iman eşlerinizden evlatlarınızdan Size düşman var. Eşindir ama sana düşman. Oğlundur, kızındır ama sana düşman. Hafere uğrun. Bunlardan sakın. Nasum katyon insana hanımından veya otta hanıma kocasından düşman var ise evladından, çocuk çocuğundan ona eğer düşman oluyorsa, oluyorsa, oluyorsa en yakınların bile icabında seni engelliyorsa ya belki yabancılar takımı anlamın ne oluyor? Abdullah bin Abbas ki, her bir ayetin 60 bin türlü tefsire ve yoruma izaha ihtimali vardır. Diyor. Yani bir ayetin belki de hadimi velaftarı. Bir ayetin 60 bin türlü tefsiri etme mümkün. Buradan gittiğimiz zaman ayetlerden neler çıkıyor neler? Gene şu ayetle mesela elini boyuna ele alsak, Allah yani. Herkes çocuk çocuğunu böyle belli bir mesafede tutmalı icabında. Çünkü bu hainlik yapabilir. Yapabilir. Allah çünkü öyle buyurdu. Öyle eş, çoluk çocuk sahibi olmaktan hatta muhabac eylesin. Işktaşlar geçenlerle kadese oldu. Bir delikanlının bir tanesi anasından para istiyor. Kadıncağız diyor ki oğlum yok. Yok diyor var sen de vermiyorsun oğlum bugün baba oğlum şey baba para vermiyor diyor yok ana sende var vermiyorsun ekmek bacağını aldığı gibi anasına sap sap anasına giriyor saparken de eli bu şey bu can kabzasından bıçağın kesen ağzına doğru kaydı evde kesilir bugün değil ama kadın yerlerde yerde kan devan çıkarır o bıçak eline kaydığı zaman ''Anam!'' dedi. Ana sual değilken gene, ''Ne var yavrum Rumi?'' <gülüyor> ''Evlat!'' O karısının kafasını baltayla kesen vararsın. Kocasını uyurken peki düşaklayan kadın vararsın. Mevlana Cevreddin Rumi'nin duyurduğu gibi, ''Cennet de burada, cehennem de burada.'' Ahiretteki cennet ve cehenneme itikadımız tamam. Ama cennete girmeden, eğer cenneti görmek yaşamak istiyorsan burada. Sırat köprüsünü geçmek için ölmeyi ölmek şart değil. Buradayken sırat köprüsünü geçmeye bak. Cehennem de burada. Eğer gereği gibi yaşamazsa dünya zindan, cehennem. Allah'ın mafaza, fakat. İlk kazak riayet-i hukuk-i sohbeti, seninle biz arkadaş değil mi Seninle arkadaşlık diyor, bu arkadaşlığımız de en en sahaken merraten vahid eten. Bir kerecik olsun sana bir nasihat edeyim diyor. Seninle beraberliğimiz var, düzgünümüz bir var, dostluğumuz var. Ona dayanarak ve güvenerek sana bir nasihat yapmak istedim. Te'mel biha evlâ. Te'mel biha evlâ. Ama dediklerimi yaparsın, yapmazsın. O senin diyeceğin şey. وَقَدْ كُنْتُ عَرَفْدِ مِنْ اَوْوَلِ الْاَمْرِي ben diyor zaten yani seni tanıdığım ilk anda e, bildim diyor anladım yine şahap tofu diye bu fuzüli ve bu kulaşık işlerini görünce ben anlamıştım enerjistik ame dağlar bakri aziratın reyad alvati bu adam bu haldeyken hem dervişliğe soyunuyor bu adam e, hem de peki böyle o zengin bu zengin o sofra bu sofra o elbise bu elbise vesaire ben diyorum. O işlerini gördüğüm zaman sevindiyo. O zaman bir karar vermiş anlamışsın anlamışsin. Bu haldeyken ken istikamet yani cehaletler yaşamak icanı asla alakatta, asla alakatta olmayacak. Diyor. Bu adamın gidişi tehlike, tehlike, tehlike, tehlike. Bu adamın işi bizi dar bir ya. Ya ne iş ne şubulessi. Amcara ne, lakin Allahü Teala beni bu muhterinde buluyor ki. Abdullah ibn-i radıyallahu anh, o Sa'de-i Kiram'ın en güçlü, en kuvvetli, ee, bir yerde, bir yerde, bir yerde yani gibi bir adamdı Sadece cevaplı, cumartesi günü yemek yedir. Bismillahirrahmanirrahim ve Allahü Teala çok haklıydı. Yine Üç günde bir helaya gittiğinden dolayı kusamıyorum derdi. Meşayıklanıp bir Ya bu nasıl iştirmezse? Vah, iş hangi noktaya geldi? Adamlar nereleri zor veriyorlar? Topraya oturuyorum, der her seferin yarım saat. İtti bir buçuk saat. Aradaki dediklerimiz vesaire hariç. Eee, bir de bunun peki dışarıya kalması var. Topla bunları vesaire, işlere Hangi ilerleme, hangi yükselme, hangi malen terakki vesaire, Bunlar bizim kamburlarımız, az kardeşler. allah Teala bu kamburları sıcaklayan, bizim mahvabeyiz. Şiir, قَدْتِعَنَ مَا خِفْتُ اَنْ يَدُونَا اِنَّا اِلَى diyor ki, korktuğum başıma geldi ki, اِنَّا لِلّٰهِ Başımıza büyük bir musibet çöküldü. Allah'tan geldik Allah'a. Koptum başımıza geldi. Yani sanki bir ölüm hali meydana geldi. Şimdi, <gülüyor> <Üzündü. gülüyor> ama ben dediğimizi söylüyor. Biz senin ilk anda gördünüz ama koptum. Bu adamın işi zor. Bu ahlakla bu karakterle, bu adamın dervişliği çok zor, çok zor. <gülüyor> şair şiirini kendine şahit gibi ölüyor ki, şair böyle söylüyor. Koptum başıma geldi. İnna İnna İman İnna İnna. koptum başımıza geldi. Bilna Allahu ve bilna ala al kabaruddeen. Salam ibadet kabul etti insanlarımız Ve her zaman müddatı batırılmış olsun. Ve Rasulükem salavatların onun izinden gitmeyi haline getirmiş insanlarımızın üzerine olsun. Ali wa Ala Ali minas salavat eten muharr. ve en olsun. Halbette <gülüyor> divac'nın ya diyor Rabani ya senin sıtratından ümidi gündür. Yani. yani kabiliyetinden ümidim vardı. Fakat iyi kabiliyetim vardı. Bakın burası mühimdir. Burası mühimdir. Mühim değil. Efendim di zaman eee merajrumdan Mustafa'da 얘기ken bana der ki ben girişinden bahsetmiştim. nasıl anlası görürsün. Elbitti çok güzel kabiliyeti var dedi. Çok güzel kabiliyeti var dedi. Ama hatta hiçbir dîvânı bitiremeyecek kadar kısa zaman içerisinde terk edilmişdi. Ben derslerim bitirdim. Ama dedi, ama dedi bir gün ara verdi dedi. Bu giriş hala biliyor. Evet. Yani cevherin bulunması, kabiliyetin bulunması, efendim yani tamam işi bilmiyor. Sultan ne söylüyor? Ben diyor, senin fıtratından, kabiliyetinden, bu bize çevirdektir. Ama sen yıktın bu kabiliyetine, affedersiniz, affedersiniz. Trabzın ahbin derler. Gübreliğe attın, fışkın içerisine attın bu kabiliyeti. Beni de yıktın dedi. Tekbiri yıktın sen! Hani ya o kabiliye? Hani ya o nesi? İnna lillâhu inna lillirracim. Bak bu yolda böyle takozlar da var. allah Teala bizleri mahruminden eylemesin, mağbulinden eylemesin. Hakikati bulamadıysak bulmayı, bizleri muhakkak eylesin. <gülüyor> Kaybetmekten de mağbul-i <mahrum>, mağbul. <gülüyor> dostlarından, dostlarının dostlarından, dostlarından. Biz mazlumlara ayırmasınlar. <gülüyor> Kultum Fatih dönemi, Sultan Fatih zamanı, Meşayet'in teşref oluğunu köşesini buyurdu. <gülüyor> ey Allah'ım beni senden ayırma. Seni senin bidanından ayırma. <gülüyor> Seni sevmekteni Sarar ben soldum döndüm kazana ilahi gazeli daldan ayırma Şeyhin güldür ben o onun yaprağı yağ İlahi yaprağı gülden ayırma Ben ol dost bahçesinin güldürüyen İlahi gül güldür gül, gül, dilden ayırma Balırın canını suda dediler, Dileği balır gölden ayırlar. Söze bak, süze. söze! Söze canını suda dediler, Dileği balır gölden ayırlar. Eşref oldu seni kentler kulundur. E i su Allah seni Allah Allah.